Şarlın babası dehşetli öfkelendi. Bu yüzden bir sandalyeyi yere çarpıp kırdı. Karısına çıkışarak ''Sen soktun çocuğun başını derde, bu metelik etmez karıyla'' dedi. Kalkıp tosta geldiler, yüz yüze konuştular. Kavgalar, gürültüler oldu. Eluaz ağlayarak kocasının kucağına atıldı. ''Kurtar beni annenle babandan'' diye yalvardı. Bu kez Charles karısını savunarak konuşmaya kalkıştı. Bunun üzerine anasıyla babası öfkelendiler, çekip gittiler. Ama atılan taş yerini bulmuştu bir kez. Bir hafta sonra kadıncağız yıkadığı giysileri avluda asarken ağzından kan gelmeye başladı. Ertesi gün şal, pencerenin perdesini kapamak için arkasını döndüğü sırada kadın... ''Aman Tanrım'' dedi, İçini çekti, sonra bayıldı. Hayret, ölmüştü. Mezarlıkta her şey olup bittikten sonra Charles eve döndü. Alt katta kimseler yoktu. Yukarıya yatak odasına çıktı. Kadının entaresinin hala karyolanın ayak ucunda asılı olduğunu gördü. Bunun üzerine küçük yazı masasına dayanarak akşama kadar acıklı düşlere dalıp kaldı. Ne de olsa kendisini sevmişti bu kadın. Bir sabah Rua Baba, Şarl'a iyileşen bacağının vizite ücretini getirdi. İkişer franklık çil paralarla bir hindiydi bu. Rua Baba, Şarl'ın başına gelen felaketi de duymuştu elinden geldiğince avutmaya çalıştı onu doktorun omzuna vurarak bunun ne olduğunu bilirim ben diyordu benim de başımdan geçti çünkü zavallı rahmetli karımı yitirdiğim zaman yalnız kalayım diye kırlara gidiyor bir ağacın altına çökerek ağlayıp sızlıyordum tanrıya seslenip saçma sapan şeyler söylüyordum bazen yollarda ölmüş köstebekler görüyordum karınlarında kurtlar kaynaşıyordu ben de tıpkı onlar gibi olmak ölmek istiyordum yani şu anda başkaları karıcıklarıyla sarmaş dolaş olmuşlar diye düşündükçe elimdeki değnekle küt küt yere vuruyordum delirmiş gibiydim yemeden içmeden kesilmiştim tanrı seni inandırsın Kahveye gitmeyi aklımdan geçirdiğim zaman bile tiksiniyordum. Neyse, yavaş yavaş günler birbirini kovalamaya başladı. Bahar gitti, kış geldi, güz gitti, yaz geldi. Derken parça parça, lokma lokma bu da akıp gitti. Gitti dedimse, lafın gelişi hani. Yoksa insanın içinde ne de olsa bir şeyler kalır Göğsünün üstüne bir ağırlık çökmüş gibi olur sanki. Ama madem ki hepimizin alın yazısı bu, insan kendisini öyle fazla koy vermemeli, Ölenle ölünmez derler. Malum ya, onun için sen de kendini şöyle silkele bir Bay Bovary. Bu da geçer elbette. Gel bizi gör. Kızım ara sıra senden söz ediyor laf arasında. Bizi unuttu galiba diyor. Neredeyse bahar gelecek. Bir tavşan vurdurturum senin için kederini unutursun biraz. Şarl onun önerisini benimsedi. Kalkıp yine Bertho çiftliğine gitti. Her şeyi daha dünkü gibi beş ay önceki gibi buldu. Armutlar çiçeklenmişti. Artık ayaklanmış olan Rua Baba da gezip dolaşıyor, bu yüzden çiftlik daha canlı bir hal alıyordu. Doktor yaslı olduğundan Rua Baba ona karşı elinden geldiğince terbiyeli davranmayı ödeyebildi. Tanrı aşkına şapkanızı çıkarmayın dedi. Sanki Şarl hastaymış gibi alçak sesle konuştu onunla sonra onun için neden diğer yemeklerden daha hafif bir şey örneğin kaymak, armut hoşafı filan gibi şeyler hazırlamadılar diye öfkelenir gibi bile yaptı, öyküler anlattı bir ara şal birdenbire güldüğünü fark etti sonra karısının anısı birden aklına gelince yüze asıldı derken kahve geldi şu halde karısını düşünmez oldu. Yalnız yaşamaya alıştıkça karısını az düşünür oldu. Bağımsızlığın verdiği o yeni hoş duygu çok geçmeden yalnızlığı kendisi için çekilir hale getirdi. Şimdi artık istediği saatte yemek yiyebiliyor, nedenini söylemek zorunda olmadan eve girip çıkıyor, çok yorgun olduğunda Kar yolasına sere serpe uzanabiliyordu. Bu yüzden kendine iyi baktı. Kendini naza çekti. Avutmak için söylenen sözleri de can kulağıyla dinledi. Biri yandan karısının ölümü meslek bakımından da işine yaramamış değildi hani. Çünkü herkes tam bir ay biçare delikanlı ne felaket bu böyle deyip durmuştu. Bu yüzden adı duyulmuş hastaları artmıştı. Sonra Berto çiftliğine de istediği zaman gidebiliyordu. İçinde amaçsız bir umut, belirsiz bir mutluluk vardı. Aynanın karşısında favorilerini fırçaladığı zaman yüzünü daha hoş buluyordu. Bir gün çiftliğe saat 3'e doğru geldi. Herkes tarladaydı. Mutfağa girdi. Önce Emma'yı göremedi. Panjurlar kapalıydı çünkü. Tahtaların aralarından giren güneş, döşeme taşları üzerine ince uzun çizgiler halinde vuruyor. Bu çizgiler eşyanın keskin yerlerinde kırılıyor, tavanda yansırken de titriyordu. Masanın üstünde sinekler, kirli bardakların üzerinde dolaşıyor Dipte kalan elma şarabının içine düşerek boğulurken vızıldıyorlardı. Bacadan sızan gün ışığı kaplamanın işlemesine kadifemsi bir görünüm veriyor, soğumuş külleri de hafifçe mavileştiriyordu. Emma pencereyle ocağın arasına oturmuş dikiş dikiyordu. Sırtına şal örtmemişti. Çıplak omuzlarında Küçük ter damlacıkları görülüyordu. Köylerde gelenek olduğu üzere kız doktora içecek bir şey sunmak istedi. Şal istemedi. Kız karşı çıktı. Sonunda da gülerek doktora "İsterseniz birer kadeh likör içelim dedi. Sonra gidip dolaptan bir şişe portakal likörü çıkardı. Rafa uzanıp iki kadeh aldı. Birini silme doldurdu. Diğerine azıcık likör koydu. Kadehi tokuşturduktan sonra dudaklarına götürdü. Kade hemen hemen boş olduğundan kız içindeki likörü içmek için arkaya doğru eğiliyordu. Başı geride, dudakları ileride, boynu gerilmiş halde ağzında bir şey hissetmediği için gülüyor, heberi yandan da dilinin ucunu ince dişlerinin arasından çıkararak kadehin dibini hafif hafif yalıyordu. Sonra yine yerine oturup dikişini eline aldı. Beyaz pamuklu bir çoraptı bu. Deliklerini yamıyordu. Başını önüne eğmiş öylece çalışıyor hiç konuşmuyordu. Şarla'da bir şey söylediği yoktu. Kapının altından giren hava tozları önüne katmış Döşeme taşlarının üzerinde itiyordu. Şal tozların yerde sürüklenişini seyrediyordu. Sonra yalnızca kafasının için için zonklayışıyla kümeste yumurtlayan bir tavuğun gıdıklayışını duyuyordu. En zaman zaman ateş basan yanaklarını serinletmek için avuçlarını yüzüne bastırıyor... Sonra bunları ocaktaki iri sac ayakların demir saplarında soğutuyordu. Yaz başından beri başım dönüyor diye sızlandı. E, deniz banyosu iyi gelir mi acaba? Sonra okuduğu rahibe okulundan, e, Şarlata liseden söz etti, sohbete başladılar. Derken Emma'nın odasına çıktılar. Kız ona notalarını kendisine armağan edilmiş, Küçük kitaplarla meşe yaprağından taşları gösterdi. Bunların hepsi bir dolabın alt gözüne terk edilmişti. Sonra Emma ona annesinden mezarlıktan söz etti. Üstelik bahçedeki bir çiçek tarhını bile gösterdi. Her ayın ilk cuması bu tarhtaki çiçekleri toplar annesinin mezarına götürürmüş. Evlerindeki bahçıvan bir şeyden anlamıyormuş. İşlerde o kadar kötü yapılmaktaymış ki gerçi yazın o uzun günleri boyunca köy yaşantısı çekilmez oluyormuş ama hiç olmazsa kışın kentte oturmayı canı çok istiyormuş.